Bill인지, müzikle, şeytan, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselam ala Muhammed dinleyenler, Riyazu Salihin hadis sohbetlerimize devam ediyoruz. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi uğurlamak, cenaze namazını kılmak cenaze kabre konulurken Orada bulunmak ve Defnedildikten sonra mezarın başına Bir süre beklemek ile ilgili Hadisleri gündeme getirmeye Çalışacağız Bera bin Azib radıyallahu anhuma Şöyle diyor Peygamber aleyhisselam Bize hastayı ziyaret etmeyi Cenaze merasimine katılmayı Aksıran kişiye Yerham ki Allah demeyi Yemine bağlılık göstermeyi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 hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, vefat edince cenazesine katılmak, davet ettiği zaman davetine icabet etmek, aksırdığı zaman yerhamüke diye karşılık vermektir. Yine saygıdeğer dinleyenler, hastaya dua etmek ile ilgili olan babda Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre bir kimse yaralandı veya bir yeri ağrıdığı zaman Peygamber Aleyhisselahu vesselam şahadet parmağını toprağa değdirip kaldırır ve Bismillah. İçimizden birinin duası ve Rabbimizin izniyle arzımızın bu toprağa hastalarımıza şifa olsun diye dua ederdi. Sonra da üflediği parmağını ağrıyan yere koyardı. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken şahadet parmağını yere değdirip kaldırarak peygamberin yaptığı hareket fiilen göstermiştir. Yine Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam aile fertlerinden biri hastalanınca onu ziyarete gider ve sağ eliyle hastayı sıvazlayarak şöyle dua ederdi. Bütün insanların Rabbi olan Allah'ım acıyı sızıyı gider hastamıza şifa ver Şifayı veren sensin, senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastamıza hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver diye dua derdi. Enes bin Malik radiyallahu anh hastalanan talebesi Sabit'e sana peygamberin hastalar için okuduğu duayı okuyayım mı diye sordu. Sabit evet oku dedi. Bunun üzerine Enes şu duayı okudu. Ey bütün insanların Rabbi olan ve acıları, ıstırapları gideren Allah'ım! Şifayı veren sensin, senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastamıza hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Yine Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam hastalandığımda Beni ziyarete geldi ve Allah'ım sağda şifa ver, Allah'ım sağda şifa ver, Allah'ım sağda şifa ver diye dua etti. Osman bin Ebil As radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Osman bin Ebil As radiyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Osman Müslüman olduğundan beri vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Peygamber aleyhisselama şikayette bulunmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu. Elini vücudunun ağrıyan yerine koy ve üç defa Bismillah dedikten sonra yedi kere duyduğum bu acının ve kendisinden sakındığım bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım diye dua et. Evet saygıdeğer dinleyenler Osman bin Ebil As diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerini yaptım ve hastalığımı iyileştirdim. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder ve onun baş ucunda yedi defa her şeyi kuşatan mutlak güç ve egemenliğin sahibi Yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim diyerek dua ederse Allah o hastayı mutlaka iyileştirir. Yine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam hasta bir bedevi ziyaret etti. Her hasta ziyaretinde yaptığı gibi ona da geçmiş olsun hastalığın günahlarına kefaret olarak seni tertemiz kılar inşallah diyerek dua etti. Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir gün Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhisselama gelerek Ey Muhammed hasta mısın diye sordu. Peygamber evet dedi. Bunun üzerine Cebrail sana eziyet veren her şeyden kurtulman için Allah'ın adıyla sana okuyorum. Kötülük yapan her canlının zararından ve her hasetçinin nazarından Allah seni korusun, sana şifa versin, Allah'ın adıyla sana okuyorum diye dua etti. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur Bir kul Allah'tan başka ilah yoktur, gerçek anlamda büyüklük ve yücelik sadece ona aittir derse Allah onu tasdik ederek evet benden başka ilah yoktur. Gerçek anlamda büyüklük ve yücelik sadece bana aittir buyurur. Kul Allah'ın eşi ortağı olmayan bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur derse Allah yine kulunu tasdik ederek Evet ben eşi ortağı olmayan bir tek ilahım. Benden başka ilah yoktur buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur, hükümranlık O'nundur. Her türlü hamd ve övgü yalnızca O'na aittir derse Allah, Evet, benden başka ilah yoktur, hükümranlık benimdir. Her türlü hamd ve övgü de yalnızca bana aittir buyurur. Kul, Allah'tan başka ilah yoktur, güç ve kudret ancak Allah'ındır. O'nun sayesinde vardır dediği zaman Allah, Allah, Evet benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak benimdir. Benim sayemde vardır buyurur. Peygamber aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Her kim hastalandığı zaman bu duaları okur ve sonra ölürse ona cehennem ateşi dokunmaz. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an peygamber aleyhisselamın vefat ettiği hastalanda odasından çıktı. Sahabiler ey Ebu'l Hasan Resulullah aleyhissalatü vesselam nasıl oldu? Geceyi nasıl geçirdi diye sordular. Allah'a hamdolsun geceyi rahat geçirdi. Durumu gayet iyi dedi. Evet bu hadisimiz hastanın halini yakınlarından sormanın müstehap oluşuyla ilgili. Yine 147. bab öleceğini anlayan kimsenin edeceği dua ile ilgili hadis Ayşe radıyallahu anhe şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam vefat ettiği hastalarında başını omuzuma dayamış bir halde şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım beni bağışla bana merhamet et ve beni refikül a'laya yüce dosta kavuştur. Yine Ayşe radiyallahu anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamı ölüm döşeğindeyken gördüm. Yanındaki su kabına elini daldırıp yüzüne sürüyor. Sonra da Allah'ım ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyordu. 148. bab Hastaya ve ölüm mahkumlarına iyi bakılmasını tavsiye etmek.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 Resulullah yine yüzünü çevirdi. Kadın ısrarla aynı sözü tekrarlayınca peygamber kadının en yakın akrabasını çağırdı ve ona bu kadının gerçekten zina etmişse evli olduğu için recmedilerek öldürülmesi gerekir fakat hamileyken ona ceza uygulanamaz. Şimdi onu götür ve kendisine iyi davran. Sakın işlediği günahı yüzüne vurup da onu rencide etme.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 elbisesinin sıkıca bağlanmasını emretti. Bunun sebebi ceza uygulanırken kadının vücudunun açılmasına ve mahrem yerlerinin görünmesine engel olmaktı. Sonra kadın Peygamber Aleyhisselam'ın emriyle taşlanarak öldürüldü. Çünkü İslam'a göre zina etmiş bekarın cezası yüz değnek, evlenin cezası ise taşlanarak öldürülmektir. Daha sonra Peygamberimiz bu kadının cenaze namazını kıldı. 149. Bab Hastanın derdini anlatması Konu ile ilgili Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Peygamber aleyhisselamın yanına girdim. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı. Elimi vücuduna dokundurdum ve Ey Allah'ın elçisi Gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Peygamber Evet sizden iki kişinin çekebileceği kadar ıstırap çekiyorum buyurdu. Cennetle müjdelenen on sahabiden bir olan Sad bin Ebi Vakkas radiyallahu an’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yakalandığım şiddetli bir hastalıktan dolayı Peygamber aleyhisselam ziyaretime gelmişti. Ona gördüğün gibi hastalığım iyice ilerlemiş bulunuyor. Ben zengin bir adamım. Ve bir kızımdan başka mirasçım da yok malımın 3'te 2'sini sadaka olarak verebilir miyim dedim. Ayşe radıyallahu anheden rivayet ediliyor. Ayşe başındaki bir ağrıdan dolayı Vay başım dedi. Resulullah aleyhisselam eğer sen ölür de ben hayatta kalırsam senin için mağfiret diler ve dua ederim buyurdu. Ayşe vay başıma gelenler Vallahi öyle sanıyorum ki sen benim ölmemi istiyorsun. Zaten ben ölürsem mutlaka o günün akşamında eşlerinden birinin yatağında olursun dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam asıl vay başım demesi gereken benim. Çünkü ben senden önce vefat edeceğim buyurdu. O sırada Resulullah vefatı ile neticelenecek olan hastalığından dolayı başında şiddetli bir ağrı hissetmekteydi. Yüz bab, ölmek üzere olan kimseye la ilahe illallah sözünü telkin etmek. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsan nasıl bir hayat yaşarsa o şekilde ölür ve hangi halde ölürse o halde diriltilir. Müslümanca yaşayan kişi son nefesini de iman üzere verir. Ömrünü haram ve isyankarlıkla tüketen kişi ise yaşadığı hal üzere ruhunu teslim eder. O halde imanlı olarak ahirete göçmek istiyorsanız hayatınızı İslam'a göre yaşayın. Unutmayın ki kimin ölmeden önceki son sözüyle ilah illallah Allah'tan başka ilah yoktur olursa yani Allah'a ve elçisine inanmış olarak son nefesini verirse o kişi cennete girer. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölülerinize yani ölmek üzere olan Müslümanlara La ilahe illallah sözünü telkin ederek son nefeslerinde kelime-i söylemelerine yardım edin. 151. bab ölünün gözlerini kapadıktan sonra okunacak dua Ümmü Seleme radiyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhisselam Uhud savaşında aldığı yarayla vefat eden kocam Ebu Seleme'nin yanına girdi Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı Resulullah onun gözlerini kapattı ve şöyle buyurdu ruh çıkınca gözler de bedenin diğer azaları gibi hareket kabiliyetini kaybederek ölüm hususunda onu izler o sırada Ebu Seleme'nin yakınlarından bazıları bağıra çağıra ağlamaya başladılar. Ölüye feryat ederken vay ben de öleydim. Bundan böyle Allah bana gülmeyi nasip etmesin gibi kendilerine beddua anlamına gelen sözler de söylüyorlardı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kendinize beddua etmeyin ancak hayırlı sözler söyleyin. Çünkü melekler sizin dualarınızı amin derler buyurdu. Sonra şöyle dua etti Allah'ım. Ebu Seleme'yi bağışta derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Yeride bıraktığı yardıma muhtaç ailesi ve çoluk çocuğu için de sen ona vekil ol. Ey alemlerin Rabbi bizi de onu da affet, kabrini rahmetinle genişlet ve ilahi nur ile aydınlat diye dua etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.